1272 numaralı konu Sabit el-Bunani'nin kendisinden ilim öğrendiği Enes bin Maliye çok saygılı davranması. Evet, Enes bin Mali'in ümmi veledi olan kariyesi Cem ile şöyle anlatıyor: "Sabit el-Bunani'nin bize geleceği gün Enes bana, ey kariye güzel kokunu getir de ellerime süreyim. Çünkü Sabit geldiğinde elimi öpmedikçe yakamı bırakmaz." derdi.